Hayatın pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tahano verdi.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 more than i could choose but threw it all when there was dark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 Merhaba, yeni bir haftadan, hayatın pusulasından e, herkese iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Ve bu hafta pusula... ...travmayı gösteriyor... Ee, ...yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız... ...ben psikolog Esra Tanrıverdi... Ee, ...bana ulaşmak isterseniz de mail adresim... ...tanriverdiyesra.com ...burada her türlü soru ve sorunlarınızı... ...belimle paylaşabilir... Ee, ...onların elimden geldiğince cevabını... ...vermek isterim sizlere... ...evet devam edelim... Ee, ...travma nedir... Ee, ...travma sonrası stres bozukluğu... ...tabii devam ediyor... Ee, ...hemen ardından... ...ama öncelikle travmayı sizlere aktarmak istiyorum... Aslında travma yeni bir olgu değildir. E, savaşlardan doğal ya da insan eliyle oluşturulan felaketlerden sonra e, toplum bu olgunun bilincine varmıştır. Travmayı kabul etmekte ve onunla yüzleşmekte güçlük çekeriz hepimiz. E, travmanın sonuçları bizi sıklıkla travmanın varlığını görmezden gelmeye ya da e, inkar etmeye itebilir. E, travmayı hepimiz son günlerde çok fazla yaşamaktayız, küreselde. Kişi kaybı, iş kaybı, birçok özel felaketler bunlar bizim hep travma kaybımızdır. Şimdi travma nedir sorusuyla başlayalım programımıza. Yaşantımızda yoğun stresli birçok durumla karşılaşmışsınızdır hepimiz. Ve ancak bunların çoğu gerçek travma değildir tabii ki. Travmaları tanımlamak için pek çok yol vardır. Genellikle kişi kendisinin ya da başkalarının fiziksel bütünlüğünü tehdit eden, e, ölüm ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir olay ya da olaylar dizisi yaşamış veya başkalarının bu tür yaşantılarına tanık olmuştur. E, bireyin böyle bir ortamdaki tepkisi ise e, aşırı bir korku, dehşete düşme ve çaresizliktir. E, örnek verecek olursak e, söz gelimi Ayşe ve Ali, Travma olarak tanımlanabilecek bir olay yaşamışlar. Bir trafik kazası geçirmişler. Ayşe ve Ali kaza sırasında neredeyse öleceklerini düşünmüşler. Ve kaza her ikisi içinde hem ölümü hem de yaralanma yani olasılıkla ciddi yaralanma tehdidi içermiş. İkisi de duruma çarpışacaklarını fark ettikleri için yoğun bir korku ve dehşetle tepki vermişler. Ayrıca kazayı önleyemedikleri için Kendilerini çaresiz hissetmişler. Şimdi e, bu verilen örnek e, Ali ve Ayşe'nin hikayeleri e, burada bitiyor tabii ki. E, Gerçekte ise kurtarma operasyonu, hastanede yaşananların doğası, e, uzmanların ve yakınların tepkileri ve sıklıkla e, takip eden yasal süreçler tekrar tekrar travmaya uğramaya neden olabiliyor. E, bazen bu durumlar ilk travmatik yaşantının ...kendisinden daha ağır sonuçlar yaratabiliyor. Ee, diğer travmatik yaşantı çeşitlerine bakacak olursak da... ...biraz önce size bahsettiğim olay... ...yani özgül travma türünün bir örneğiydi... E, ...trafik kazası. E, pek çok özgül travma şekli var. E, bunlardan bir tanesi... ...motorsiklet veya... E, ...bisiklet kazalarını da içeren... ...otoyolda trafik kazası gibi travmalar. E, bunlar insan eliyle oluşturulan... ...felaketler sınıfına girmekti. İnsan eliyle oluşturulan terimi... E, travmanın doğrudan insanların sorumlu olduğu ya da insanlar tarafından oluşturulmuş çeşitli makine ve sistemlerin hatası sonucunda oluştuğu anlamına geliyor. İnsan eliyle oluşturulan felaketlere örnek verecek olursak şunları sayabiliriz. E, ulaşım felaketleri örneğin tren e, kazaları, e, otobüs kazaları, e, hava yolu felaketleri mesela... Uçak düşmesi gibi e, bina çökmeleri, çevre felaketleri, e, nükleer felaketler, doğal felaketler. Bunlardan bir tanesi deprem, e, sel. E, üçüncü travma şey, sınıfı ise şiddet, suç ve terör örneklerini içermekte. E, bunları örnek olarak da şunu, şöyle söyleyebiliriz. Ev içi şiddet eylemleri, fiziksel tacizler gibi işte bıçaklar, bıçaklamalar, rehin almalar, soygunlar... ...terör eylemleri, bunlarda da e, biraz önce bahsettiğim üçüncü travma sınıfı, şiddet içeren e, örneklerdir. E, i̇nsan eliyle oluşturulan ve şiddet, suç ve terör eylemleriyle oluşturulan travmalardan sonra... ...uyum sağlamak sıklıkla doğal felaketleri oranla daha güç olabilmekte. E, Size biraz önce bahsettiklerim içerisinde eksik bir şey vardı... E, fakat etkilenen insanlar için travmatik olabilecek pek çok olayı yine örnek verebiliriz. E, bunlardan bir tanesi boşanma, e, bir diğeri işsizlik, e, düşük veya ölü doğum yapmak e, ve sevilen birinin ani ölümü gibi yaşam olayları içinde oluştuğu koşullara bağlı olarak da travmatik yaşantılar olabiliyor. Evet bir müzik arası verelim sonra da tekrar e, travmaya döneceğiz. E, Ajda Pekkan söylüyor olanlar oldu. La la la soramadım onu boğulup sarmak ister öncanı Çare aradım aşkına da bolup kaçmak isterin canı Hayırsız ama düştüm ana olanlar oldu bana Yalan canma Tadı da başka olanlar oldu bana Zadim bilmiyoruz sabah olmuyor derdin bitmiyor ama. səndə mm -hmm. karın canım çare aradım aşkına doyamadım onu bulup kaçmak ister canım hayırsız amma olanlar oldu bana yalan canım tadı da başka olanlar oldu bana Hayatın pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula travmayı gösteriyor. Bana sorularınız olursa da mail adresim tanrıverdi.esra.yahoo.com Devam edelim travmaya. Ee, Travma yaşamımızda neden önemli psikolojik değişiklikler oluşturur diye bir soru gelecek olursa buna yanıtımız şöyle olacak ki e, çoğu insan e, medya sayesinde travmanın insanları sürekli etkilediğini biliyor ve yine de e, güvende olduğunu bu tür olayların ...kendi başına gelemeyeceğini düşünüyor. Ayrıca... E, ...televizyonda travmatik bir olayı izlerken... ...aynısı sizin başınıza gelmiş olsaydı... ...nasıl başa çıkacağınızı... E, ...hayal etmiş olabilirsiniz. Büyük olasılıkla ya... ...bunun korkunç bir durum olduğunu... ...ve ne yapacağınızı bilemeyeceğinizi... E, ...ya da çok daha farklı bir biçimde... ...tepki vereceğinizi düşünmüşsünüzdür. E, şimdi gerçekten... ...travma yaşamış biri olarak... ...aklınız karışmış olabilir. E, daha önceleri... Bir travma sonrasında şu andaki gibi hissedeceğinizi düşünmemiş olabilirsiniz. Sanki bütün eski inanışlarınız parçalanmış ve sahip olduğunuz güvenlik duygusu kaybolmuş olabilir. Çünkü e, travmatik deneyimler genellikle çoğu insanın önceden geçirdiği deneyimlerden çok farklıdır. E, travmalar genellikle ani ve beklenmedik bir biçimde gerçekleşirler. Çoğu kez e, yaşamımızdaki diğer yeni deneyimler sırasında... E, ...değişikliğe uyum sağlayabilmek için... ...bir miktar zaman buluruz. E, zorlu yaşam deneyimleriyle... E, ...büyük bir operasyonun... ...altından kalkmak gibi... E, ...karşılaştığınız zaman bile... E, ...sıklıkla kendinizi... ...hazırlamak için zamanınız vardır. Genellikle yeni duruma... ...alışabilmek için ne kadar... ...zamanınız varsa ve kendinizi... ...ne kadar hazır hissediyorsanız... ...bu deneyimin olumsuz etkileriyle... ...o kadar kolay başa çıkarsınız. E, çünkü... E, bu süre içinde yaşama dair beklentilerinizi değiştirmek ve mevcut koşullara uyarlamak için zamanınız olmuştur. Ancak e, bir travmayı planlamazsınız, genellikle ani ve beklenmedik bir biçimde gerçekleşir. E, dolayısıyla gerçekleştiği zaman bütün sisteminiz yani zihinsel, duygusal ve bedensel işlevleriniz arasındaki etkileşimde de e, dahil olmak üzere duruma hızla uyum sağlamak Ve bu koşullarla en iyi biçimde başa çıkmak zorundasınız. Nasıl tepki vereceğinize ve durumla nasıl başa çıkacağınıza ilişkin zihinsel hazırlık yapmak için zamanınız yoktur. Genellikle idareyi bedeninizin hayatta kalma sistemi ele geçiriyor. Geriye dönüp baktığınızda sisteminizin size yaptırdığı hareketlerin sizin normal koşullar altında seçeceğiniz tepkiler olmadığını fark edebilirsiniz. Bu nedenle... İnsanlar sıklıkla travma sırasında yaptıkları hareketlerinin saçma olduğunu, kendi olağan davranış biçimlerine uymadığını düşünürler. Dolayısıyla travmanın bir sonucu olarak kendilerini tüm kontrollerini kaybetmiş gibi hissederler. İnsan güvenlik duygusunun bir balon gibi patladığını hisseder. Her şey daha önce olduğundan farklı gibidir. Travma deneyimi genellikle sizi, ...aniden kendinizin ve başkalarının ölüm riskiyle karşı karşıya getirir. Travma bir başkasının ki bu kişi bir yakınınız da olabilir... ...ölümüne tanık olma sonucu da ortaya çıkabilir. Ölümle yüz yüze gelmek bu duruma hazırlanmak için zaman bile olsa... ...bir insanın yaşamındaki en zorlu deneyimlerden biridir. Travma sonucu yaşanan kayıplarsa o kadar anidir ki... ...hazırlık yapmak için hiç zaman yoktur. E, bu durum travma sırasında ve sonrasında aşırı düzeyde korku, dehşet ve çaresizlik duygularına neden olur. E, travma sırasındaki korku tepkileriyle başa çıkabilmek için e, sistemimizin bazı özel yöntemleri var... ...ve e, bunların bir kısmı e, programın ilerleyen bölümlerinde ben size aktaracağım. E, insanlar travmaya nasıl anlam verir ve uyum sağlar diye bir soru soracak olursak da... Genellikle öncesinde hazırlanmak için zaman olmadığından bir kişi e, travmaya ancak ancak gerçekleştikten sonra anlam vermeye çalışacaktır. E, travmatik yaşantılar, travmadan önceki inanış ve beklentilerinizi büyük oranda ters düşmektedir. Bu nedenle de e, travmatik bir deneyim öncesinde hazırlanan e, imkanı bulamadığınız ve olaylardan sonra büyük bir bölümünün üzerinde detaylarıyla çalışmanız gereken yepyeni bir deneyimdir. Üzerinde çalışmak yaşanılan deneyime anlam vermenizi ve deneyim sonrasında yeniden uyum sağlamanızı mümkün kılar. Travmatik deneyim yeterince anlaşılmadan iyileşme gerçekleşemez. Burada travmayı anlatmaktan kastedilen aklımızdaki tüm sorulara yanıt bulabilmek değil, yaşanılan deneyimi kopuk olmaktan çıkarıp yaşantı bütünlüğünün içine ve böylelikle e, yaşamınıza devam edebilmenizin bir yolunu bulmak anlamına geliyor. Buradaki amaç e, yaşamınızda oluşan olumsuz değişiklikler üzerinde yeniden kontrol kurabilmenizdir. E, iyileşme sürecinin amacına ulaşabilmesi için yeni bir yaşam biçimi oluşturmak gerekir. E, bu yeni yaşam biçimi içinde travma deneyimi yer almakla birlikte e, artık yaşamınızın engellenmemekte e, ve zorlanmakta Yaşamınız üzerindeki kontrol tekrar sağlanmış olmaktadır. E, iyileşme süreci içinde normal yaşamın kesintiye uğradığı, e, uyumun bozulduğu ve huzursuzluğun yaşandığı bir dönem vardır ki, e, bu dönemin süresi ve şiddeti bireyden bireye değişmekle birlikte bu süreç içinde verilen tepkilerin çoğu olandır ve e, travmatik deneyim geçirmiş insanlarda sık görülmekte. E, travmadan sonra en sık görülen tepkiler, 3 bölümde incelenebilir diyeyim Ve hemen bir müzik arası verelim Sonra tekrar devam edelim programımıza Hakan Peker söylüyor Bir Efsane Odam şimdi sensiz Soğuk ve karanlık Yıldızlar sanki sönmüş, ay, bize küsmüş Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin Bir görmek için seni neler vermezdim Bir efsaneydi, efsaneydi, senle beraber olmak Gözlerinde buluşup, ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp, hep yanında kalmak Bir efsane, senle beraber olmak Bir efsane idi efsane senle beraber olmak gözlerinde buluşmak ellerine dokunmak saatlerce uzanmak hep yanımda kalmak bir efsane senle beraber olmak Ər yərdə bizim şarkımız çalınıyor, bak Neler neler söylüyor bir dinlesen, ah Silmek çok zormuş diyor, seni kalbimden Sessizce ağlıyorum dertten, kederden Bir efsaneydi, efsaneydi Senle beraber olmak Gözlerinde buluşu, ellerine dokunmak Saatlerce uzanır ...hep yanında kalmak bir efsane, seninle beraber olmaaak. Bir efsaneydi, efsaneydi, seninle beraber olmak Gözlerinde buluşur, ellerine dokunmak. Saatlerce uzanı, hep yanında kalmak... ...bir efsane, seninle beraber olmaaak. Beni yaşıyorum ben her hatırada Sana koşarım kapım her çalışında Neden, neden yoksun ki şimdi yanımda Alışamadım hala ben yokluğuna Bir efsaneydi, efsaneydi Senle beraber olmak Gözlerinde buluşur Ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanda kalmak bir efsane senle beraber olmak Bir efsanyi deefsanney senle beraber olmak Gözlerinde buluşu ellerine dokunmak Saatlerce cezanı Hep yanında kalmak bir efsane senle beraber olmak Bir efsanyi efsanane senle beraber olmamak gözzlerinde buluşup, Ellerine dokunmak, saatlerce uzanıp, hep yanımda kalmak. Bir efsane, seninle beraber olmak. Bir efsane efsaneydi, efsaneydi, seninle beraber olmak. Devam ediyoruz programımıza. Travmayı işliyoruz bu hafta. E, Travmadan sonra en sık görülen tepkiler 3 bölümde izlenebilir demiştik ve müzik arası vermiştik. Şimdi devam edelim. E, Travmanın üzerinde çalışma süreci içinde... Tepkileriniz travma anılarının yeniden yaşanmasıyla e, duygusal boşluk hissettiğiniz ve tamamen donuklaşma içine girdiğiniz dönemler arasında değişir. E, genellikle bu iki tepki biçimi de travmadan hemen sonra başlar ve birbirlerini izler. Bazen tetikleyici bir yaşantı yani olayın yıl dönümü, e, travmanın bazı yanlarını hatırlatan bir şey ya da kimse e, bunlar olmadıkça belirtiler haftalar hatta aylar boyunca ortaya çıkmayabilir Olayı tekrar yaşama ve donuklulaşma tepkileri çoğu kez birbirlerini izleyen dönemler biçiminde görülürler. Üçüncü tepki biçimi ise artmış uyarılmışlık belirtileridir. Bunlar da herhangi bir zamanda belirli olaylar tarafından tetiklenebilir veya kendiliğinden oluşabilir. Travmayı hatırlatan ortamlarda ortaya çıkan bedensel tepkiler bulunmakta. E, ...travmayı hatırlatan durumlarda ortaya çıkan bu tepkiler bireyden bireye farklılık gösterir. E, kalp atışlarınız hızlanabiliyor, e, aşırı nefes alıp verilebilir... E, ...kendinizi fiziksel yönden hasta hissedebilir, e, ishalden yakınabilirsiniz... ...aşırı terleyebilir ya da çok üşüyebilir, titreyebilirsiniz. E, bunlara bedensel anılar denir. E, sizi rahatsız etmekle birlikte bedeninizin tehlike uyarı sisteminin verdiği olağan tepkilerdendir... E, bu sistem görevini aşırı dikkatli bir biçimde yaptığından normal yaşantınıza dönmeniz sürecinde bir engel oluşturur. E, travmaya verilen diğer tepkilerse şunlar diyebiliriz. Bir yakınınızı kaybetmeye bağlı tepkiler mesela ki. E, travma sonucunda bir yakınlarınızı kaybettiyseniz bu e, ölüme kendinizi hazırlama şansınız olmamıştır. E, ölüm sizde bir şok etkisi yaratacaktır. Dahası... Ölüm çok zamansız da gerçekleşmiş olabilir. Ölen genç e, bir insan olduğunda bunu kabullenmek daha da zordur. Eğer kaybettiğiniz kendi çocuğunuzsa acınızın dinmesi daha da güç olacaktır. E, Yas öylesine acılı bir süreçtir ki e, bedelini ödemekten kaçınmak istersiniz. Ancak e, kaybınızla ilgili duyguları yaşamayı uzun bir süre ertelemeniz e, size yarar sağlamayacaktır. Böyle yapmanız yaşamınızda daha da büyük zorluklara yol açacaktır. Çözümlenmemiş yaz birçok psikolojik soruna yol açabiliyor. Bunların arasında kaygı ve panik bozukluklar, depresyon, yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunlar ve kalp sorunları, enfeksiyonlara karşı bedensel direncin düşmesi ve alerjiler gibi fiziksel sorunlar bulunmakta. Bu nedenle yasınızla yüzleşmeyi öğrenmeniz çok önemli. Bu programda Yaz süreciyle ilgili detayları ele alabilecek kadar çok e, zamanımız yok ama kaybınız üzerinde çalışırken sizi destek, e, size destek olabilecek donanımlı bir travma e, danışanından ya da bir psikologdan e, yardım alabilirsiniz. E, fiziksel zarar görme yani beden parçasını kaybı da bir travmaya yol açıyor. E, kol bacak gibi beden bölümlerini kaybetmek ya da fiziksel görünümün değişmesi bir yakınınızı kaybetmek kadar Acı verici olabilir sizin için. Çünkü eski kimliğinizin bir parçasını kaybetmiş oluyorsunuz. Ee, yeni kimliğinize ulaş, e, alışmak ve uyum sağlamak zaman alacaktır. İyileşmek için kendinize yaz, acı ve üzüntü dolu bu süreci yaşamak için izin vermeniz gerekmektedir. Bir diğer e, travmatik durum ise kronik ağrılar. E, kronik ağrı sorunu da yaşayabilirsiniz. Bunun için defalarca doktorunuza ya da diğer tıp uzmanlarına gittiğiniz halde hiçbir fiziksel bozukluk bulamayabilirler. E, yaralarınız iyileşti ama hala ağrınız devam ediyor. Bu, e, acınızın gerçek olmadığı anlamına gelmez. E, bazen bu tür bir ağrı bedeninizin travmayla ilgili anılarının bir parçasıdır. Böyle bir durumda iseniz e, travmaya düşündüğünüzde e, ya da size hatırlatıldığı zaman ağrınızın arttığını fark edersiniz. Bu ağrı E, ...travmayı gözden geçirme sürecinizin bir sonucu olarak çözümlenebilir. Bu sorundan kurtulmak için de e, bu bedensel belirtilerin üzerinde nasıl çalışılacağını bilen... ...travma konusunda donanımlı bir terapistin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ağrının başka nedenleri de olabiliyor ki e, bu tür durumlarda bir ağrı yönetimi programına da e, katılmanız yararlı olabilir. E, bu sorunlar... Travma sonrasında ortaya çıkan diğer bir psikolojik sorunlarsa e, depresyon. Depresyon, travmadan sonra en çok sık yürülen bir durumdur. E, umutsuzluk hissedebilir, e, kolaylıkla ağlayabilir, enerji kaybı yaşayabilir ve daha önce zevk alarak yürüttüğünüz etkinliklere e, olan ilginiz azalabilir. Ayrıca iştahınızı da kaybetmiş olabilirsiniz. E, kendine zarar verme olasılığınız olduğunu düşünüyorsanız... Vakit kaybetmeden derhal bir psikoloğa, bir terapiste başvurmanız gerekmekte. E, depresyonunuz yaşadığınız travmayla bağlantılıysa, travma üzerinde çalıştıkça ve e, travmanın etkisi azaldıkça bu belirtiler de e, geçecektir. Ancak e, depresyonunuz yaşadığınız travma üzerinde çalışmaya ve travmanın çözümlenmesi işlemine engel olacak şiddette olabilir. E, bu durumda da e, ilaç kullanmanızda yarar var. Yine söyleyelim ki, Doktorunuz ya da bir psikiyatrist size ilaç yazabilir. Evet biraz daha müzik dinleyelim. Keyfimiz yerine gelsin. Sonra tekrar travmaya döneceğiz. Şimdi sırada Atilla Atasoy var. Haberler. gözlerinin önünde belirince hayalim sevgi dolu demlerim anar mısın kim bileyim hasret bir rüzgar gibi eserken ince ince ayrılık acısıyla Yanar mısın kim bilir Şimdi nerede o hayat O güzel günler nerede Bulunmuyor bir deva Yalnızlık denen derde Giden gelmiyor derler Acep inanayım mı Sen söyle ey sevgili böyle sızlanayım mı Söyle şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötümü haberler Haberler her söyle şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötümü haberler haberler Kır, düşündürür mü beni? Dinleyip eğlenirken Sever misin kim bilir? Sen sen ol da düşün Yitanı kendini Hor görme hiç kimseyi Görülürsün kim bilir. Şimdi nerede o hayat? O güzel günler nerede? Bulunmuyor bir defa. Yalnızlık denen derde. Giden gelmiyor derler. ACEP inana Sen söyle ey sevgili Böyle sızlanayım mı Söyle şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötü mü haberler haberle her şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötü mü haberler haberler Ley lay lay lay lay Leyleylere lay leylere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 E, travma sırasında gösterilen tepkiler kendini suçlamadır bu. E, çoğu zaman insanlar özellikle e, travma sonrasında yakınlarını kaybedenler e, yaşanan travmaya da bazı bölümleriyle travma sırasında gösterdikleri tepkiler ve yaptıklarıyla ilgili e, kendilerini suçlarlar. Bu kişiler travmayı tekrar tekrar düşünerek olanları önleyebilmek için neleri daha değişik yapmış olabileceklerini bulmaya çalışırlar. Travma üzerinden çalışmanın bir kısmı da E, travma sırasındaki davranış biçimini kabullenmeyi içeriyor. E, travma sırasında neyi nasıl yapacağınızı düşünmek için fırsat olmadığını ve hayatta kalma sisteminizin kontrolü ele geçirdiğini kendinize hatırlatmanızın yararı olabilir. E, normal ve daha kontrol edilebilir şartlar altında daha farklı davranmış olabilirdiniz. E, travma sırasında verdiğiniz tepkiler şimdi size garip gelmesine karşın İçinde bulunduğunuz şartlar göz önüne alındığında gayet normal tepkilerdi. Siz çok güç koşullar altında travmayla elinizden gelen en iyi biçimde başa çıkmayı çalıştırız Bunu unutmayın. Ee, onun yerine ben ölmeliydim duygusunu e, biraz konuşacak olursak da bir başkasının yaşamını yitirdiği bir travma geçirmiş olabilirsiniz. Ee, diğeri ya da diğerleri ölürken e, siz hayatta kaldığınız için kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Bu tür durumlarda hayatta kalmak çoğu kez ölmekten daha zor gelebilir. Burada hayatta kalmak bir başkasının hayatını kaybettiğini bilerek yaşamak demektir ve yaşamaya hakkınız yokmuş gibi gelebilir size. Suçluluk duygunuz öyle yoğun olabilir ki yaşamı keyifli ve yaşanmaya değer hale getiren tüm zevklerden mahrum kalacak bir biçimde yaşayabilirsiniz. Bu durum ilerleme göstermenize ve travmanın açtığı yaraların İyileşmesine engel olur. El, e, elbette gerçekleşenler adil değildir. Travma sonucunda kimse ölmemeliydi. E, suçluluk duygusu nedeniyle yaşamınızı bu biçimde sürdürmek hepinizin e, ölmüş olması anlamına gelir. Böyle bir tutum kontrol edilemez bir durum üzerinde kontrol kurma çabalarına e, bir işareti olabilir. E, yaşantınızı bir ölü gibi yaşayarak öleni ya da ölenleri geri döndürebilir misiniz gibi gelebilir size ancak bunun gerçekleşmesini istemeniz çok anlaşılır olmakla birlikte bu mümkün değildir. Travmanın etkilerinden kurtulma süreci size yaptığınız hiçbir şeyin yapılamaz nitelikte olmadığını ve kendinizi değiştiremeyeceğiniz bir durum için gereksiz yere suçladığınızı anlamınızı sağlayacaktır. Olayları değiştiremeyeceğinizi fark etmek ve olayları olduğu gibi kabul etmek zorunda olmak çok acı verebilir size ancak iyileşme sürecine gidebilmek için e, kendinize bu acıyı hissettirmek ve e, onun üzerinde çalışmak için izin vermelisiniz böylelikle yaşamınızı yeni baştan inşa edebilirsiniz e, travmayla nasıl başa çıkılabilir diye bir soru soracak olacaksanız eğer e, bunu da isterseniz bir müzik arasından sonra e, devam edelim anlatalım size şimdi sırada çok güzel bir parça var Behye Aksoydan geliyor bir garip yolcuyum fiyat yolunda yolu bu kaybetmiş perişanım ben. Bir gare piyon ishan an dr ...klarımıza devam ediyoruz. E, travmayla başa çıkmaktan bahsetmek istiyorum biraz da sizlere. E, yaşamın yeniden kurulması süreci bulunmakta. E, belirtilerinizin çabucak kaybolmasını isteseniz de... E, ...bu süreç gerçekleşmeyebilir hemen. Unutmamalısınız ki e, iyileşmek e, zaman alan ve... ...bireyler arası farklılıklar gösteren bir süreçtir. E, size bir örnek vermek istiyorum. Örneğin... Atiye kasiyer olarak çalıştığı bankadaki silahlı soygundan sonra iyileşme sürecini başarılı bir biçimde tamamlamış. E, bu süreci şöyle aktarmıştır bizlere. E, başlangıçta dünyanın yıkıldığını düşünmüştüm. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktu. En basit işleri yapmak bile bana imkansız geliyordu. Hiçbir şey öğrenmemiş, bildiğim her şeyi unutmuş gibiydim. Sanki eski beni tamamen kaybetmiştim. Kendimi parçaları birbirine uymayan ve bir anlam ifade etmeyen bir yapboz'u tamamlamak zorunda kalan biri gibi hissediyordum. Ancak e, terapistimle travma üzerine çalışırken bazı parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Başlangıçta yalnızca birkaç parça birbirlerine uyuyor, diğer parçalarsa hala dağınık duruyordu. Ancak zaman içinde yapboz büyüdü ve o büyüdükçe tüm resmi görebilmeye başladım. İlerleme gösteremediğim zamanlarda oluyordu tabii ki. Örneğin yapboz'un ayrı duran bazı bölümlerini resmin içine yerleştiremiyordum. Böyle zamanlarda sıklıkla vazgeçmek istiyordum. E, kendimi yorgun ve tükenmiş e, tükenmiş hissediyordum. Tamamlanmış bir yapbozun neye benzeyeceğini bilmiyor olmakta beni korkutuyordu. Ancak azimle devam ettim ve yavaş yavaş düzelmeye başladım. Zaman içinde bu yapbozun asla tamamlanmayacağını, e, ona kurmanın, onu kurmanın e, sürekliliği olan bir süreç olduğunu fark ettim. Bu süreç Tüm yaşamım boyunca devam edecek ve yapbozdaki resim hiçbir zaman aynı kalmayacaktı. Ancak e, terapim tamamlandığında yapboz parçalarını yaşamımın çeşitli yanları üzerinde yeniden kontrol sağlayacak düzeyde birleştirebildiğimi gördüm. E, travmayı hiçbir zaman unutmayacak olmakla birlikte artık yaşamımın yani bütün bu resmimin sadece bir parçası haline gelmiş oldu. Yani travma Artık hayatımı kontrol etmiyordu. Yeniden ileriye bakabiliyordum ve sanki travma üzerine çalışmak beni daha anlayışlı ve hoşgörülü bir insan yapmıştı. Evet bu çok güzel bir örnek. E, travma yaşayan bir e, danışanın bizlere aktarmış olduğu duygular, yoğunluğu. E, travmadan sonra iyileşmenin ne kadar süreceği kesin değildir. Ama e, biraz önce Atiye'nin örneği gibi. ...kendinizi zaman zaman tıkanmış gibi hissedebilirsiniz. Hatta ilerleme göstermek yerine geriye gittiğinizi fark edebilirsiniz. Şu anda iyileşme sürecinin herhangi bir aşamasında olabilirsiniz. Örneklik ki gibi Atiye'nin öyküsü, travmadan sonraki iyileşme sürecinin... ...zaman aldığını uzun ve sıkıntı verici bir süreç olabildiğini gösteriyordu bizlere. Hiçbirimiz ne fiziksel ne de duygusal acı çekmek isteriz ama... Travmanın etkilerinin geçmesi için acı ve sıkıntı yaşamak yararlı ve iyileştiricidir. İyileşme sürecinin amacı acıya saplanıp kalmak değil, üzerinde çalışmaktır. E, bu çalışma acının sisteminizden gitmesi ve ondan kurtulmanız için duygularınızı serbest bırakmayı gerektiriyor. E, yaşamınız asla travma öncesindeki gibi olmayacaktır. Ancak e, travma yaşamanızın bir parçası olacak ve artık tüm yaşamanızı, ...kontrol edemeyecektir. Ee, daha önce... ...travma geçiren ve iyileşen pek çok kişi... ...kendilerini çok daha olgunlaşmış... ...yaşamlarını ise... ...travmadan önceki döneme göre... ...daha anlamlı bulmaktadır. E, bütün bu söylenenler... ...size bu aşamada... ...şaşırtıcı gelebilir. E, dolayısıyla içinizde olabilecek umutsuzluk ve çaresizlik... ...duygularına rağmen... ...azimle devam etmeniz çok önemli... E, i̇yileşme sürecinizi başlatmada yararlı olabilecek bazı ipuçları vermek istiyorum sizlere. Ama gelin yine güzel bir parça dinleyelim. Şöyle keyifli bir e, zaman geçirelim. Sonra da devam edelim. O ipuçları nelerdir? Efendim 70'li yılların, 80'li yılların parçalarını çalıyorduk biz programımızda. İşte onlardan bir tanesi. İbo söylüyor, benim balonlarım vardı. Balonlarım vardı. Onlar kimler aldı? O, bayramlar vardı. Kim bilir nerede kaldı? Dostum benim balonlar. Çocuklar beni anlar. Çocuklar ve o balon. O çocuk yüzlü bayramlar şimdi neredeler? Hani nerede çocuklar, çocuksu sevgiler? Bitti mi yoksa yine gelir mi o günler? Nerede kaldı masallar, sevgiler, ümitler? Söylenen bütün masallara inanırdık. Onlar mı bizi kandırdı, biz mi aldandık? Bayramları bekler, bayramları yaşardık. Bayramlar mı eskidi biz? dəvə Sevgiler, bitti mi, yoksa yine gelir mi o günlər? Nerede kaldı masallar, sevgiler, ümitler? Söylenen bütün masallara inanırdık. Onlar mı bizi kandırdı, biz mi yaldandık? Bayramları bekler, bayramları yaşardık. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, travmayı iyileştirecek sürecimizden bahsediyorum ve bunlarla ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum sizlere. E, travmalar ve iyileşme süreçleri bireye özgüdür. E, bunu hep söylüyorum zaten. E, bu programın kapsamında bireylerin kendi iyileşme süreçleri için yararlanabilecekleri tüm yöntemleri aktarmak tabii ki mümkün değil. Yine de e, travma geçiren diğer kişilerin yararlı buldukları ve ...iyileşme sürecindeki ilk adımlarınızı atmanıza yardım edebilecek bazı noktalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tanesi bunlardan dışarı atmak, üzerinde çalışmaktır. Daha, da, daha önce bahsettiğim gibi travma karşısında verdiğiniz tepkiler çok yoğun ve bunaltıcı olabilir. Bunun doğal bir sonucu olarak da olanları düşünmemeye ya da hakkında konuşmamaya çalışıyor olabilirsiniz. Birileri size travmayla ilgili sorular sorduğunda son derece kısa ve belirsiz cevaplar veriyor olabilirsiniz... Bunun nedeni olanlar hakkında daha fazla detay vermenizi e, vermenin sizi rahatsız etmesi... ...ya da başkalarının sizin yaşantılarını dinlemeye katlanamayacaklarını düşünmeniz olabilir. Çevrenizdeki kişiler de size nasıl soru soracaklarını bilemediklerinden... ...ya da e, sizi rahatsız etmek istemedikleri için konuyu açmaya çekinebilirler. Bazen de insanlar geçirdikleri travmanın yalnızca küçük bir kısmını başkalarına aktarmalarına karşın... E, ...konuyla ilgili olarak yeterince konuştuklarını düşünebilirler... İnsanlar bir terapi süreci içinde girdiklerinde sıklıkla etrafındaki insanlarla travmayla ilgili detaylı olarak konuşma fırsatı bulamadıklarını fark ederler. Travmanın olumsuz etkilerinden kurtulmanız onunla ilgili konuşmakla mümkün değildir. Daha da önemlisi bu konuşma olayla ilgili tüm detayları içermelidir. Bu bilgi çevrenizdekilerin hatta sizin de sahip olduğunuz inançlarla çelişebilir. Travmayla e, yüzleşebilmek için kendinize konu hakkında konuşma fırsatı tanımalısınız. Travma hakkında konuşmak istemenize hatta bunu denemiş olmanıza karşın yaşadıklarınızı anlatacak kelime bulamamış da ya da e, uygun bir dilde ifade edememiş olabilirsiniz. Bu durumun nedeni e, travma sırasında zihninizin işleyiş biçimi olabilir. En son araştırmalar travmatik bir olay sırasında beynin bazı bölümlerinin geçici olarak devre dışı kalabileceğini göstermekte. Ee, bu yüzden yaşadığınız deneyimi uygun bir biçimde ifade etmeniz ve hakkında konuşmanız zor olabilir. Siz de böyle zorluklar yaşıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü travma sonrası etkilerden kurtulmanın yaşananlar hakkında konuşmak dışında da yolları var. Ee, i̇yileşme sürecinizde e, travmayı tüm detayları ve o sırada yaşadığınız tüm durumlar ve duygularla birlikte e, hayal etmekten de yararlanabilirsiniz. E, bu detayların ve duyumların olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için ortaya çıkarılmaları gerekmekte. E, bu işlem tehlikeli değildir ancak travma konusunda donanımlı bir terapisten yardım almanız gerekmekte. E, bir diğer ipucu, bir diğer önerim sizlere ise e, kaçınma davranışlarıyla başa çıkma. E, daha önce de belirtildiği gibi. Ee, size yaşadığınız travmayı hatırlatan etkinliklerden ve ortamlardan uzak kalmaya çalışmanız anlaşılır bir davranıştır. Ee, bazen örneğin güvenliğinizi sürekli tehdit eden bir durum varsa bir etkinlikten ya da ortamdan uzak durmak yararlı bir davranıştır. Ancak çoğu kez travmayla bağlantılı gördüğünüz etkinlikler ve durumlar artık tehlike içermemektedir. Ee, travmanın oluşturduğu yaraları sarmak ve yaşamınızı kontrol etmesini önlemek için kaçındığınız bu etkinlik ve durumlarla E, yavaş yavaş yüzleşmeniz gerekmekte Bunu yapmanın yollarından biri Kaçınılan etkinliklerin ve durumların üzerine adım adım gitmektir Kaçındığımız etkinlikler ve durumlar arasında e, üzerine gitmeye hazır olduklarınız varsa e, Hemen bunu bir, terapi, bir terapistiniz yardımıyla de, gerçekleştirmeniz de mümkündür Evet e, bir başka durumsa güvenlik sağlamaya yönelik davranışlarla başa çıkma, Ee, size travmayı hatırlatan tüm etkinliklerden kaçınmamakla birlikte e, kendinizi artık tehlikeli olarak değerlendirdiğimiz durumlardan korumak için bir dizi güvenlik sağlamaya yönelik davranış kullanıyor olabilirsiniz. Örneğin trafik kazasına uğrayan yolculardan biri olduktan sonra artık hayali bir fren kullanıyor, önünüz, e, önünüzdeki yolu aşırı dikkatli bir biçimde inceliyor ve arabaların farları gözlerinize gelince bağırıyor ya da Ee, şoföre arabayı nasıl kullanması gerektiğini söylüyor olabilirsiniz. Ee, daha önce de e, açıklandığı gibi bu güvenlik sağlamaya yönelik davranışlar aslında güvenliğinizi arttırmaz. Aksine sizi ve diğerlerini aşırı tedbirli bir hale getirdiği için güvenliğinizi azaltır. Ayrıca bu güvenlik sağlama yönelik davranışları tekrarlamanız e, içinde bulunduğunuz durumun travmadan sonra aslında tehlikeli olmadığını öğrenmenizi engeller. Evet e, bir sonraki hafta ben kaygı konusuna geçmek istiyorum. Çünkü bu da önemli bir konu. Ama bizim zamanımız çok az kaldığı için kaygıyla başa çıkma e, durumunu sizlere aktaramıyorum. Efendim programımızın sonuna geldik. E, gelecek hafta yeni bir konuyla kaygıyla görüşeceğiz. Sizlere onu aktarmaya çalışacağım. Bana ulaşmak isterseniz yine mailen resim tanriverdeesra.yahoo.com e, Güzel bir hafta olsun. E, ruhunuza ve kendinize sahip çıkın Hoşçakalın hayatın pusulası Hazırlayanı sunan Esra Hanım verdi.